Rahman-Rahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah. Çok değerli kardeşlerim, yeni bir programda Rabbimizin lütfuyla beraber olmanın mutluluğu, sevinci içerisindeyim. Yine sözümün başında alemlerin yüce Rabbine, Allahu Zülcelal Hazretlerine sayısız hamd ve senalar ile ve hamd ve senaların en güzelleriyle hamdde bulunuyor Rabbimi Sena ediyor. bahsettiği nimetlere bilhassa İslam ve iman nimetine şükrediyor. Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de sayısız salat ve selamımı hem sizin adınıza hem kendi adıma arz ediyorum. Rabbim kabul buyursun. Bugün kabir ahvalinden söz açmak arzu etti gönlüm. Umarım ki faydalı olur. Fulayl ibn İyyad Rahimahullah'a bir zat gelmiş, efendim bana bir tavsiyede bulunur musunuz? Bana nasihat eder misiniz? diye ricada bulunmuştu. O da ona sormuştu, hatırlayacaksınız belki. Evladım baban vefat etti mi? Evet efendim dedi, babam vefat etti. Benim sana söyleyecek sözüm yok. Babası vefat edip de hala etraftan nasihat isteyen kişiye, insana nasihat fayda vermez. Benim sana söyleyecek bir şeyim yok demiş Tabi Tabii annelerden, babalardan, onların hukukundan, onlardan sonra yapacağımız işlerden bahsedince şöyle kendimizi ahirete hazırlamak ki bu sohbetlerin gayesi o. Dünyayı güzelleştirmek, dünyayı mamur etmek, becerebildiğimiz kadar güzel yaşamaya çalışmak ondan sonra da asıl ebedi hayatı nasıl güzelleştiririz? Nasıl mamur ederiz? Hani diyoruz ya İslam insanın dünya ve ahiret, saadet ve selametini temin etmek için gelmiştir. Ne yapabiliriz? Beraberce nasıl, nasıl davranalım ki? Yarınımız bugünümüzden hayırlı olsun. Şöyle ahiret duraklarının ilki olan o kabirde rahat edelim. Hesap gününde işimiz kolay olsun. Sonra da ebedi alemde, ebedi hayatta cennette olalım, nimetler içerisinde olalım. Bunun endişesi içerisindeyiz, bunun telaşı içerisindeyiz. Alemlerin Yüce Rabbi bu konuda cümlemize hem istidat versin, hem de lütuflarıyla muamelede bulunsun değerli kardeşlerim. Öyle namazından evvel kapı Camiimizin cemaatiyle sohbet ediyoruz. Duha suresini beraberce anlamaya çalıştır. Sıra, leke İnşirah suresine geldi. İnşallah oradan kaldığım yerden devam edeceğim. Onun başında yani İnşirah suresinin ilk ayeti kerimesinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz hazretlerine sorulan bir soru var ve onun da cevabı var. Konuya oradan girmeyi gönlüm arzu ettiğim, siz değerli kardeşlerime de meseleyi aktarayım arzu ediyorum bugün. Meseleye oradan başlayacağız ve söylediğim gibi inşallah kabir ahvali ve müminin o son hali veya bütün insanların o son halleri nasıl olur o konuda. Halimizi, durumumuzu beraberce bir tahlil etmeye çalışacağız. Anlamaya çalışacağız ki ne yapalım, ne yapalım değerli kardeşim. Yani dünyalık yolculuğa çıkanlar çıktıkları yolculuğa göre hazırlık yaparlar biliyorsunuz. Bir günlüğüne bulunduğumuz şehirden bir başka şehre gidecek olsak farklı olur yani kısa, muhtasar bir şeyler. Sabah gideceğiz, akşam döneceğiz. Hemen elimize küçük bir çanta alırız. Ama bir hafta, on gün kalacaksak yanında bir de varezimiz olur. Özür diliyorum, çamaşıra ihtiyacımız olur, pijamaya ihtiyacımız olur. Değişik ihtiyaçlarımız vardır. Hacca giderken daha çok dikkatli oluruz. E bu yolculuk eğer uzun bir yolculuksa tabii daha çok hazırlık yapmak gerek. Biz dünyada aslında Allah-u Zülcelal Hazretleri başta bana, sonra da beni dinleyen kardeşlerime ve de bütün inananlara bu konuda dikkatli olmayı nasip etsin inşallah. Firasetli olmayı nasip etsin. Hani Kur'an-ı Kerim'de وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّا خَيْرَ الزَّادِ takva diye tembih var ya diye kardeşler. Rabbimiz azık hazırlayın, hazırlık yapın diye buyuruyor ona. Ki oraya hazırlanan azık Orası için yapılan hazırlık takva ile olacaktır. Takva olacaktır. Azığın en hayırlısı takvadır, Allah korkusudur. Dünyada yaptığımız her işi alemlerin Yüce Rabbi olan Allah'u Zülcelal Hazretlerinden korkarak ve onun istediği şekilde yapmaktır. Biz de bu sohbetlerde beraberce o ebedi alem için, o sonsuz alem için, o nihayeti olmayan alem için... Hazırlık yapmanın yollarını tahlil etmeye beraberce araştırmaya çalışıyoruz. Ne yapalım? Neler alalım yanımıza? Oraya neler götürelim? Neler orada bize lazım olacak? Neler faydalı? Biliyoruz ama tekrarında fayda var veya genç kardeşlerimize yeni yetişen nesle şayet bizi dinleme lütfunda bulunurlarsa hatırlatmalarda bulunmak güzeldir diye düşünüyorum değerli kardeşler. Cenab-ı Hak Hazretleri Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz Hazretlerine Muhammed'im biz senin sadrini yarmadık mı? Aleyhisselatü Vesselam Elem neşrah leke sadrak buyurunca tabi burada alimlerimiz diyorlar ki Aleyhissalatu Vesselam'ın o çocukluğunda peygamberliğinden önce bir göksünün sadrinin yarılması hadisesi var ya zaman zaman anlatıyoruz onu Değişik vesilelerle siz değerli kardeşlerimize aktarıyoruz. Zaten çoğunuz biliyorsunuz, hani Peygamberimizin sadri yarılmıştı mesela miraca gideceği zaman, iki veya üç defa olduğuna dair bu hadisenin kitaplarımızda kayıtlar var. Cebrail Aleyhisselam gelmiş, Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek göksünü yarmış, kalbini çıkarmış, zemzem suyu ile pırıl pırıl, kıcır kıcır Anadolu tabiriyle altın bir tasın içerisinde, yıkamış sonra tekrar sadrine göksüne koymuş diye kalbi şeriflerini çocukluğunda da oradan bir küçük et parçasını kan pıhtısını alıp atmıştı ya Rabbimiz ona işaret buyuruyor Allahu Alem biz senin sadrini yarmadık mı Muhammed'im Cenab-ı Hak Hazretleri aleyhissalatu vesselama nimetlerini hatırlatıyor sanki veya biz seni İslam'a yönlendirmedik mi? Biz seni peygamber olarak görevlendirmedik mi? Allah'ın dinini sana lütfetmedik mi? Ve senin sadrine, göksüne İslam, iman, bütün nurani hakikatleri, bütün güzel gerçekleri doldurmadık mı? Sonuna kadar sayabilirsiniz. O manada veriliyor, bu manada veriliyor. sahabe ikram efendilerimiz bu ayeti kerimeyi okuyunca, duyunca Resulullah'a soruyorlar. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma'dan aktarılıyor hadise. Ya Rasulallah, insanın sadri, göksü yarılır mı? Veya bu ne demek ya Rasulallah? Elem neşrah leke sadret. Rabbimiz ne buyurmak istiyor? Buna da anlatılmak istenen nedir ya Rasulallah? Evet dedi aleyhissalatü vesselam. Kalp yani böyle maddeten bıçakla keser gibi veya bir operatörün müdahalesi gibi bir cerrahın neşteriyle yarması gibi anlamayın bunu. Kalbin genişleme, genişlemesi, göksün genişlemesi, gönül aleminin genişlemesidir o. Resulullah böyle buyurdular. Göğüs genişler, sadır genişler. Peki ya Rasulallah bunun bir alameti var mı? Bizim de kalbimizin, sadrimizin, gönlümüzün genişlediğini nasıl anlarız ya Rasulallah? Sahabeyi i sordular. Resulullah buyurdular ki... Bu aldanma darı olan insanları şununla bununla aldatan dünyadan yüz çevirmek. Dünyaya gerektiği kadar değer vermek, ihtiyaç kadar. Hani aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri bir hadis-i şeriflerine buyuruyorlar ki benim halim yolculuğunda bir ağacın altında oturup da kısa süre istirahat edip yolculuğuna devam edecek kişinin hali gibidir. Dünya hali böyle. Yolculuk yapıyorsunuz. Bir ağacın altında mola vermişsiniz, kısacık bir çay içip yürüyeceksiniz. Veya namazınızı kılacaksınız, devam edeceksiniz. Abdestinizi tazeleyip yani çok kısa bir ihtiyacı görüp yolculuğunuzu gidereceksiniz. Dünya hali bu. Öyle olmalı diyor Aleyhisselatü Vesselam. Diğer bir tembihlerinde de, yani biz bunları hep böyle söylüyoruz da, ya hocam ahireti hatırlatmaktan başka, dünyadan yüz çevirin demekten başka, aman ha! Başka sizin bildiğiniz şey yok mu diyeceksiniz haklı olarak bana. Değerli kardeşlerim, başta ben zaten dünya bizim her şeyimizi kuşatmış. Her şeyiyle dünya bizi ihata etmiş. Bir sel önüne takmış bizi önüne katmış götürüyor zaten. Daha akşamdan sabahleyin kalkarken neler yapacağız onun programlarını yapıyoruz. Günlük programlar, haftalık programlar... ...gelecek ay şuraya gideyim... ...gelecek hafta şöyle yapayım... ...gelecek sene şu seyahat... yani ...veya şu yatırımları yapayım... ...insanlar günlük, haftalık, aylık... ...senelik hep böyle... ...zaten hepimiz dünyayı düşünüyoruz... ...ahireti... ...çok az düşünüyor, ...çok az düşünüyoruz da... ...ben... ...kendi nefsimi ve... ...yani kendim için, yakınlarım için, dostlarım için... ...beni dinleyen kardeşlerim için meseleden bir kenarından tutup kendimizi bu tarafa doğru çekmek istiyor. Yoksa, tabii ki İslam sadece ahiretten ibaret değil. Dünyaya gereken ihtimamı göstermek lazım. Çünkü cennet, ebedi hayat burada kazanılıyor. Ama Allah korusun ipin ucu bir kaçırılacak olursa, mesele bir dağıtılacak olursa, ahiret bir unutulacak olursa, öldüğümüz gün aklımız başımıza gelir Hani hadisle denilmiş, insanlar uykudadırlar, öldükleri gün ayılacaklar, uyanacaklar buyurulmaktadır. Eğer o gün uyanacak olursak pişmanlık fayda vermez, boşa gitmiş olur. Onun için becerebildiğimiz kadar dünya ile ahireti dengeleyebilmek için hep ahiretten bahsetmeye çalışıyoruz. Bu konuda bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Yoksa... Dünyayı bırakın, dünyayı terk edin, dünyadan tamamen yüz çevirin. Kim ne yaparsa yapsın sadece ahirete. Yok böyle bir şey. Zaten kimsenin böyle bir sözü tutmayacağı aşikar. Kulakları sıçınlasın babam hep öyle söylemiştir bize. Tutulmayacak sözü söylemenin faydası yok. Gerçekte bu. Ama görüyoruz ki dünya hepimizin her şeyini ihata etmiş. Öyle olunca Allah için söyleyelim. Bugün sabahtan akşama kadar genele hani hüküm ekseriyetidir ya. Hepimiz başta ben sonra siz hep beraber bir düşünelim. Ne yaptık Rabbimizin rızası için bugün de aksabahtan akşama kadar kıldığımız namazdan başka arkasından eğer tesbih çekmişsek, kısa bir dua yapmışsak. Ondan sonra neler var? Tabii Kur'an-ı Kerim'le meşgul olanlara tebrikler olsun. İstifhar Salatu selam, zikirde bulunanlara tebrikler olsun. ümmeti Muhammed'in hayırına iş görenlere tebrikler olsun. Yani onlar ayrı ama ekseriyetin hali belli. Durumumuz belli. E diyeceksiniz ki hocam siz şöyle söylüyorsunuz. Şey, Dünyalığı İslam çizgisinde yapmak da ahiretlik bir ameldir. Doğru. Onu da kabul ediyorum. Ama güzelden de güzel var daha güzel var, en güzel var, mükemmel var, biz bu dünya hayatını becerebildiğimiz kadar daha da güzel, en güzel hale getirmeye çalışalım inşallah. Çünkü değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cennete girenler, cennette bütün nimetlerin içerisinde, o muhteşem, o muazzam nimetlerin içerisinde, hiçbir hastalığın, kederin, sıkıntının, çilenin olmadığı, stresin, tehlikelerin, bela ve musibetlerin olmadığı o mükafat darında bir tek üzüntüleri olacak diyor Ali Vesselam. Cennetliklerin bir tek üzüntüler olacakmış. Acaba ne? Dünyadayken Allah'ın zikrinden gafil geçirdiğimiz vakitler. Keşke daha çok ibadet etse. Keşke daha çok namaz kılsaydık. Rabbimize daha çok zikretseydik, daha çok hayır yapsaydık, Ömer'i Muhammed'in hayırına daha çok koştursaydık, daha güzel bir kul olsaydık. İtiraf edeyim değerli kardeşlerim. Siz ne diyorsunuz bu konuda bilemiyorum ama daha güzel kul olabiliriz. İslamı daha güzel yaşayabiliriz. Her şeye rağmen, dünyanın şu bulanık, şu stresle dolu, şu kargaşa ile dolu fitne ve fesatla dolu haline rağmen, her şeye rağmen daha güzel şu anda bulunduğumuz halden daha güzel müslümanlar olabiliriz aslında. İslam'ı daha çok hayatımıza hakim kılabiliriz aslında. Daha güzel kul olabiliriz. Daha çok Rabbimizin rızasında ve Aleyhissalatu vesselam'ın yaşadığı hayatın içerisinde olabiliriz. Ama dediğim gibi Aleyhissalatu vesselam da ona ona işaret ediyorlar. Et tecafi an gurur bu insanı aldatan gurur diyarından yüz çevirmek, becerebildiğimiz kadar, güç yetirebildiğimiz kadar her işimize, her davranışımıza Allah rızasını sindirmek ve ahiretlik olmak. Becerebildiğimiz kadar, güç yetirebildiğimiz kadar diye tekrar e, şartı ortaya koyuyorum değerli kardeşlerim. Evet, aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri de bize tembihde bulunuyorlar, sahabenin şahsında. Dünya, فِي الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيبٌ اَوْ عَبِرُوا سَبِيلٌ Dünyada garip gibi ol. Garip gibi ol. Veya bir yolcu gibi ol. Tabi bunlar ters anlaşılmasın. Bir daha söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Dünyayı tamamen terk edelim bırakalım gibi anlaşılmasın. Ama hani akıllı insan ihtiyaçlarına göre hazırlık yapar ya Hani levhalar halinde görüyoruz bazı yerlerde değerli kardeşlerim. Dünyada kalacağın kadar dünyalık için çalış, ahirette kalacağın kadar ahiret için gayret et diyor. Bir hakim. Ben de onu söylüyorum. Ali Aleyhissalatu vesselam Efendimiz hazretleri sadrin yarılmasının, gönlün genişlemesinin İslam'a hani efemen men Allahu sadrahu lil islam ayeti kerimesinde de işaret olunuyor ya. Sadrin, gönlün, göğüs kafesinin, mana alevinin, gönül ikliminin İslam'a yarılmasının alameti nedir? Dünyadan yüz çevirmek ve ahirete yönelmek Tabii bu şöyle tekrar diyebiliriz, yaptığımız her işe, bütün davranışlarımıza ahiret kokusunu sindirmek. Dünyayı kazanırken bile, ticarette bile, alışverişte bile ahireti unutmamak. Hal böyle olunca mümin sabahtan akşama kadar ahirete yönelik amel etmiş olur. Kullu ma'ruf in sadaka. Resulullah böyle buyurular. Her iyilik sadakadır. Hal böyle olunca sabahtan akşama kadar bir mümin tamamen sadaka hayatı içerisinde olabilir. Bütün bütün davranışlarında ahiretlik amelle meşgul oluyor olabilir. Ama tabi unutmayalım, namazın ayrı bir değeri var, orucun ayrı bir değeri var, sadakanın ayrı bir fazileti var. Yani Resulullah'ın hayatını, sahabenin yaşadığı o züht hayatını, yaşamanın ayrı bir kıymeti var. Onu da bilelim. Sonra, وَالْيَعْتِدَادُ لِلْمَوْتِ قَوْلَ nuzulil الْمَوْتِ Resulullah'a buyuruyorlar ki, gönlün yarılmasının, genişlemesinin, bereketlenmesinin, o gönül ikliminde, muhteşem, muhteşem bereketlerin olmasının alameti, ölüm gelmezden önce ölüme yapılan hazırlık. Ölüme hazırlanacakmışız. Biraz evvel dedik ya, yolculuğa göre hazırlık hazırlık yapılır, çantasını, valizini insanlar ona göre hazırlar dedik ya, ölüm gelmezden önce, diğer bir hadis-i böyle de buyuruyorlar aleyhissalatü vesselam, akıllı insanın karıdır. Mümin zeki insandır, akıllı insandır, becerikli insandır. Onun alameti de dünyaya gerektiği kadar değer verip sonra ebedi aleme, ahirete hazırlık yapmaktır diye buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Ölüme hazırlık denilince, sözün başında da dedim ya değerli kardeşlerim, acaba o kabre nasıl gireceğiz? O ahiret hayatı nasıl başlayacak? O günler o günler nasıl gelip de Azrail ölüm meleği bizim kapımızın nasıl çalacak? Bizi hangi haldeyken hangi kavşakta yakalayacak? Kaçış var mı dersiniz? Kurtulabilir miyiz acaba? Mümkün değil. Mümkün değil. Kullu nefsin zaiqatu'l-mev. Her nefis ölümü mutlaka tadacak. Buna hemen hemen her sohbetimizde işaret etmeye çalışıyoruz değerli kardeşler. Konuyu uzunca bir hadisi şeriften beraberce alacağız inşallahurrahman. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur diye buyuruyorlar değerli kardeşler. Selefimizden geçmiş güzel insanlardan, keramet sahibi dediğimiz insanlardan yani mesela Konya'mızda yakın tarihte kendisinden bahsettiğimiz Hacı ve hocamız, Ladikler ve Hacı Ahmet Efendi amcamız, yani kerametini gördüğümüz veya duyduğumuz insanlardan bize hatıralar da aktarılmıştır. Kabir alemine dair değişik, enteresan hatıralar. Gerek halkımızın dilinde gerek kitaplarımızda vardır. Yani bu bir halite, bu bir gerçek. Böyle ölündüğü zaman zaten beni dinleyen kardeşlerim buna inanıyorlar. Aslında benim bu konuda fazla söz söylememe gerek yok ama perçinleyeyim diye söylüyorum. Zaten biz İslam'a, Kur'an'a, Allah'ın Resulü'nün hadislerine gönül veren insanlar bunun böyle olduğunu biliyoruz. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur. Ama bunu dünyadayken görüp de haber verenler de var mı? Var. Babamın bir sohbetinde işitmiştim ta İmam Hatip talebesiyken değerli kardeşlerim öyle buyurmuşlardı. Cenabı Hak Hazretleri hani mümin kullarına, sevdiği kullara, o bahtiyar insanlara, güzel insanlara keramet lütfediyor ya. Kerametin değişik alimlerimiz değişik tasniflerde bulunuyorlar. Bir tasnife göre 28 mertebesi varmış. Ve ilk mertebesi kabir haline vakıf olmak kalpten geçenleri bir iznillah, Allah'ın izniyle bilmekle başlar. Yani kerametin daha ilk mertebesinde Allah'ın güzel kulları, kendisine keramet lütfettiği kullar Allah'ın izniyle, ilk olarak kabir halini görürler ve etraflarını anlatırlar veya karşıdakinin kalbinden geçeni Allah'ın izniyle bilirlermiş. Bu ilk mertebeymiş değişiyor. Mertebeler kat edildikçe veya lütuflar arttıkça değişik şeyler. Bugünkü konumuz o değil. Ama kabir böyle. Bir kabristana giriyorsunuz. Değişik taşlar, eski ve yeni, dip dibe insanlar. Hacı Veysel Sadoc Efendimiz Hazretleri bizim hocalarımız var. Başta babam ve imam hatipten İslam üstünden hocalarımız var. Hacı Veysel Hocamız Hazretleri talebelerini toplar, götürürler zaman zaman evladım şurada peygamber kabri var, burada peygamber kabri var, burada peygamber kabri var diye talebelerine kendi hayatlarına bizzat peygamber kabirlerini gösterirler. Ali Rıza Işın hocamıza isim vermekte hiçbir beis görmüyorum. Bizim hem İmam Hatip'ten hem de Yüksek İslam Meclisi'nden gerçek bir alim, saygı duyduğumuz sevdiğimiz o muhterem hocamız hala sağ hayatta. Bir gün dedi Üstad bizi hem öyle gezdirdi hem de bize İsimlerini de yazdırdı dedi. Konya'nın merkezinde rivayetlere göre 18 kadar peygamber kabri var. Nasıl biliyorlar? İşte toprağın altını görerek biliyorlar. Oradaki hali görerek biliyorlar. Hocamız bize öyle söyledi. İsimlerini bile yazdırmıştı ama dedi ben gençlik nereye koyduğumu hatırlayamıyorum doğrusu dedi. Hatta onlardan bir tanesinin adı da Cıyıkdun diye söylemişti Aleza hocamız bize değerli kardeş kabir ahvali enteresan bir hal öyle söyleniyor büyüklerimiz tarafından giriyorsunuz kabristana şurada rahmet ve bereket burada azal şurada değişik bir dünya burada bambaşka bir alem kabir enteresan enteresan bir alem Tabii nasıl olur nasıl nasıl nasıl olabilir şöyle isterseniz misal vereyim beraber yatıyoruz hacda düşününüz Yan yana yatmışız Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de kardeşlerimizle her birimiz bir ayrı rüya görüyoruz. Misal diye söyleyeyim, tabii kabir alemi rüya gibi bir alem değil ama misallendiriyorum. Bu şuradaki yatan kardeşimiz, uyuyan kardeşimiz rüyada güzellikler görüyor, yüzü neşeyle gülerek kalkıyor, öbürü ise korkutulmuşsa eğer sıkıntıyla kalkıyor. Talebelerin halini düşününüz veya işte... Bazen özür diliyorum eşler bile kalka yan, yan, yan, yan yana değil mi efendim? Ee, i̇kisi de ayrı ayrı şeyleri görüyorlar. Onun dünyasının genişliğiyle bir başkasının dünyanın daralması başka. Yani nasıl olacak diye derseniz diye söylemiş oldum. Kabir böyle ya cennet bahçelerinden bir bahçe. Rabbim bizlere lütfetsin inşallah. Ama inkarcılar, münkirler, münafıklar için de. Cehennem çukurlarından bir çukur olacaktır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri buna işaret ediyorlar. Ben de size aktarmaya çalışacağım. Ancak Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri kabir ziyareti yaparken ağlarlarmış. Mukaddimi olarak bunu arz ediyorum. Derlenmiş ki kendisine dostları, arkadaşları sen cenneti hatırlarsın, cehennemi hatırlarsın. Yani o zaman bu kadar tesir etmez. Cennetten konuştuğumuz zamanlar, cehennemden konuştuğumuz zamanlar ağlamasın da. Niye, niye bu kabir başında, kabir ziyareti yaptığın zaman bu kabrin başında ağlıyorsun? Ben diyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerinin şöyle buyurduklarını işitmiştim Cenab-ı Osman radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri. Kabir, ahiret duraklarının ilkidir. Dünyadan çıkış, ahirete geçiş. Birinci durak, kabir. Eğer bir kişi kabirde rahat içerisinde olursa, kabirde kendisini kurtarırsa, yani kabir cennet bahçelerinden peygamberimizin tabiriyle bir bahçe olursa, ondan sonrası da kolay olacak. Ama eğer Allah korusun kabir cennet bahçelerinden bir bahçe değil de cehennem çukurlarından bir çukur olursa, orada sıkıntılı olursa, orada azap olursa, فَمَا ba'dahu اَشَدْ Ondan sonrası çok daha zor, çok daha korkunç, çok daha sıkıntılı olacaktır buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Yine Hazreti Osman radıyallahu anh buyuruyorlar ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işitmiştim. Dünyada ne kadar çile, ne kadar sıkıntı, ne kadar bela ve musibet, ne kadar korkunç manzara görmüş olursam olayım, kabir ondan daha dehşet, daha korkunçtu. Daha dehşet, daha da korkunçtur. Kabir azabı var mıdır yok mudur? Hala günümüzde bile bazı enteresan şeyler var. İnsanlar e insanlar tarih tekerrür eder. Normaldir. İnsanların akılları bir değil. Dün haberlerden bugünün dünyasında hala tartışılıyordu. Acaba hakikaten insanların aslı maymundan mı gelme falan diye. İşte o dört ayağı üzerinde yürüyen yani hayvanlara benzediği için güya. Efendim bir yerde kardeşlerimiz Cenab-ı Hak cümlemize afiyet versin. Ellerinin de üzerinde yürüyorlarmış. Onun için maymuna... Aman ya Rabbi. Hala böyle söyleyenler var. Hala değişik şeyleri söyleyenler var. Ve hala acaba kabir azabı var mı yok mu tereddül edenler var. Değerli kardeşlerim Cenab-ı Hak Hazretleri bize gerçekleri göstersin. Nefsin ve şeytanın şerrinden korusun. Ve bizi sapıklıktan, lütfuyla, hidayetiyle, keremiyle muhafaza buyuruz. Yani onlar bir kenara bırakılacak şeyler. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellemden sağlam bir rivayetle öyle olunca işe başlayacağım. Buhari'nin ve Müslümin ittifakla kaydettikleri, hani biz ona müttefakun aleyh diyoruz ya, ittifakla kaydettikleri bir hadisi şerif, Hazreti Aişe annemizden anlatılıyor. Bir gün bir Yahudi kadın, Hazreti, Ayşe annemize bir ihtiyacı için gelmişti, diyor kitaplarımız. Ayrılırken ona dua etti ve Allah seni kabir azabından korusun dedi. Hazreti Aişe annemiz buyuruyorlar ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar o kadını oyaladım. Ve de dedim ki kendisine ya Resulallah bakın bu kadın ne diyor? Kabir azabından bahsediyor. Yani ki daha işin bidayeti hali, İslam'ın öyle belki Medine hayatının ilk günleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani kabir azabı hakikaten var mıdır? Hazreti Ayşe annemiz Resulullah'a soruyor. Var mıdır böyle bir şey? ve selam buyurdular ki evet. Kabir azabı haktır. Gerçektir, vardır. Ve de Ayşe annemiz buyuruyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiseden sonra benim hatırladığım kadarıyla her namazlarından sonra kabir azabından Allah'a sığındı. Allah hasın bunlar ve şu duayı İmam-ı Buhari Kitabı Cenâiz'de 88. babda aktarıyor bize. Kısaca kaynak da vermiş oluyorum. Buhari Kitabı Cenâiz bab yani e, Buhari'nin Kitabı Cenâiz'in babı 88. oradan kardeşlerim bulabilirler. Aleyhissalatu vesselam efendimiz Hazretleri, sahabeli ama şu duayı ısrarla talim ediyorlardı. Öğretiyorlardı hatta nafile namazların içinde ora bana atina duasından sonra bile okunabilir diye rivayetler var. Ama namazdan sonra ve mesela hemen hemen namazdan sonra Allahumma ente selam ve minkes selam dedikten sonra okunmalı. Arzu eden içinde de okuyabilir. Çünkü Ali sallallahu aleyhi ve sellem'den kat'i bir rivayet ve nakil Rabena atina duasında olduğu gibi Ali sallallahu aleyhi ve şöyle dua ediyorlardı değerli kardeşlerim. Allahumma inni auzubike min azabil kabr. وَمِنْ عَدَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْهِ الدَّجَّاءِ Bu dört madde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeye ısrarla öğrettikleri bir dua idi. Ya Rabbi, habir azabından eğer namazda okuyacaksak Arapça halini ezberleyip öğrenip öylece okumamız lazım. Namazdan sonra Türkçesiyle de rahat okuyabiliriz. Namazdan sonra selam verdiğimiz zaman dünya kelamı arada konuşmadığımız müddetçe seccademizin üzerinde otururken hele hele göksümüzü kıbleden çevirmemişsek hala aynen namazda gibi devam ediyoruz. Bunu daha önce arz etmiştim siz değerli kardeşlerime. Öyle olunca Arapçasını ezberleyemeyenler hemen orada o namaz bereketi, namaz nuru içerisinde seccadelerin üzerine rahatlıkla okuyabilirler. Kısa dört madde. Ya Rabbi kabir azabından veya Allah'ım ''Kabir azabından sana sığınırım, cehennem azabından sana sığınırım ya Rabbi, dünyanın ve ahiretin, hayatın ve ölümün, dünyanın ve kabrin, yani ahiretin fitnelerinden, imtihanlarından, daha doğrusu kelimeye sadık kalalım.'' Hayatın ve ölümün fitnelerinden, imtihanlarından, sıkıntılarından sana sığınırım ya Rabbi. Dördüncüsü, Teccal'in o ahir zamanda çıkıp da insanları ifsad edecek olan Teccal'ın, Anadolu tabiriyle söylemiş oldum, Deccal'in şerrinden de sana sığınırım Allah'ım. Ya Rabbi kabir azabından sana sığınırım. Cehennem azabından sana sığınırım. Hayatın ve ölümün imtihanlarından, fitne ve musibetlerinden, bela ve çilelerinden sana sığınırım. Deccalin şerrinden sana sığınırım Allah'ım. Buhari ve Müslim ittifakla kaydediyorlar. Değerli kardeşlerim, sözü uzatmayalım. ve vesselam Efendimiz Hazretleri, Berâ ibn Azib'in mühim bir konu, tatlı bir konu, yerine göre ikaz edici de bir konu. Onun için... Siz değerli kardeşlerime aktarmayı gönlüme arzu etti. Berra ibn Azib radıyallahu anh biz diyor resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir gün bir kardeşimizin cenazesi için cennetül baki'a gittik. Medine kabristanına. Aleyhissalatu vesselam üzgündü, mahzundu. Elinde bir çöple toprağı karıştırıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kenara çekilmiş cenazenin Kabir kazılıncaya kadar aleyhissalatü vesselam Efendimiz hazretleri diyor elinde bir çöple toprağı karıştırıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani böyle mahzun, kederli, düşünceli bir hali vardı yüce peygamberimizin. Buyurdular ki iki veya üç defa te'avvezu billahi min azabil kabr. Kabir azabından Allah'a sığın. Kabir azabından Allah'a hası'nın Bunu iki üç defa tekrar etti Sonra o kabre geçişi, o canın ruhun teslim oluşunu Aleyhissalatu vesselam şöyle anlattılar. Mümin dünyadan çıkmaya hazırlandı da, hani biz ona sekerat-ı mevthal ediyoruz ya, o tam ölüm döşeğine yattı da, ahirete yöneldi mi, dünya ile irtibatını kopardı mı, söylenilen sözler artık kendisine tesir etmez hale geldi mi, Yönünü ahirete döndü mü cenabu hak azetleri o kuluna semadan melekler gönderir. Gözünün alabileceği kadar etrafına o melekler doluşurlar. O meleklerin yüzleri nur gibidir. Ayın 14'ü gibi parlar ve güneş gibi etrafına ışık saçar. Anlattığım hadis-i şerif, hadis-i şerif birkaç hadis kitabımızın arz edenlere kaynakla verebilirim. Birçok, birçok hatta birçok hadis kitabımızın rivayet ettikleri ve sağlamdır, sahihdir, hasendir dedikleri yani öyle bir hikaye anlatmıyorum. Sağlam bir hadis-i şeriften anlatıyorum sizlere değerli kardeşlerim. Hani biri çıkıp da yine bizi muhakaze etmesin diye. Onlar diyor böyle etrafına doluşurlar. Güneşle, güneş gibidir yüzleri. Etraf nurla ve bereketle dolu. Ve onların elinde cennetten getirdikleri bir kefen vardı. Beraberlerinde de cennetten mis kokusu gibi koku getirmişlerdir. Etrafına o mis gibi olan koku dağılır. Bunun açık olanlar o kokuyu da hissederler demek lazım. Ama o mümin o kokuyu hisseder, o melekleri görür, o kefeni de görür cennetten getirilmiş olan kefeni. ve Selam buyuruyorlar ki, ölüm meleği, ki biz bana Azrail diyoruz biliyorsunuz, ölüm meleği gelir başının ucuna oturur ve de tam zamanı geldiği zaman kendisine der ki: "Ey eytu'n nefsu't tayyibe." Ey pırıl pırıl tertemiz olan nefis ruh. "Uhruci ile mağfiratin min Allah ve ridvan." Allahu zulcelal Hazretlerinin rahmetine bağışlamasına ve rızasına çık. Der ve ruhunu kapar. Müminin ölümü, inanan insanın ölümü Nasıl olacakmış biliyor musunuz? Resulullah burada öyle söylüyorlar. Hani eğilen testinin ağzından suyun böyle aktığı gibi diyor Ali İsa vesselam. Kolaylıklar ruhu bedeninden ayrılır ve semalara doğru uçmuyor. Ne güzel. Ne güzel. Çünkü güzel bir hayat geçirdi. Müslümanca yaşadı. Allah'a kul oldu. Nefse ve şeytana fırsat vermedi. Asıl Cenab-ı Hak Hazretlerinin rahmeti bundan sonra başlıyor. Evet dünyada alemlerin Yüce Rabbinin kullarına sayısız ihsanları var, ikramları var, nimetleri var ama onlar ne ki? Onlar ne ki? Daha asıl bundan sonra artık daha yeni başlıyor. Çünkü dünya sıkıntılarla, çilelerle, streslerle, kederlerle dolu, çilelerle dolu, hastalıklarla dolu. Artık her şey, bütün sıkıntılar imanla, kelime-i şehadetle, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diye noktalanılan bir hayatla bütün güzellikler başlamış oluyor. Rabbim lütfetsin. Rabbim lütfetsin. Rabbim tam o anda bizi şeytanın şerrinden korusun. Zamanım kalırsa sonradan o anda ne yapmaya çalışıyor onu da aktarmak isterim. Hadis-i şerifi tamamlamam lazım. Hemen diyor o testinin ağzından suyun aktığı gibi su... Kırbesinden, su matarasından, hani suyu ey, sürahiden veyahut da eğiyoruz da böyle efendim su akıyor ya aynen onun gibi müminin ruhu kolaylıkla ve rahatlıkla çıkar diyor Aleyhisselatü Vesselam. Hemen onu cennet kefeninin içerisine koyarlar. O mis gibi kokularla etrafını doldururlar. Sonra alırlar onu semalara doğru yükselirler. İlk dünya semasına geldikleri zaman oradakiler sorarlar bu kimin ruhu? Vazifeliler sorarlar. Bu kimin ruhu? İşte Müslümanlardan, inananlardan, Allah'ın kullarından falan oğlu, falanın, falan oğlu, falan kişinin ruhu bu. Veya falan işte, falan kişinin kızı artık. Müminin erkekliğine veya hanımlığına göre, onu en güzel, en güzel isimleriyle yad ederler, melekler. Her kat semada böyle, Dünya mukarreb melekler o mis gibi kokudan, o nur gibi halden kendisini karşılarlar, tebrik ederler ve ruhu bir kat yukarıya kadar daha götürürler. Birinci kat semadan ikinciye, ikinciden üçe, üçüncüden öyle her kattaki vazifeli mukarreb melekler, güzel melekler onu alırlar, semalara doğru yükseltirler. Sonra yedinci kat semaya kadar gelinir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Cenab-ı Hak Hazretleri buyururlar ki... 7. katta o müminin ruhu gelince Cenab-ı Hak Hazretleri buyururlar ki kulumun amel defterini, kitabını kitaptan bahsediliyor ki allah Alem amel defteridir. Kulumun amel defterini yaptığı işlerin kayıtlı olduğu kitabını, hani ikra, kitabe, kitabını oku deniliyor ya, orada da amel defterinden bütün amellerimizin yazıldığı defterden, Kur'an-ı Kerim'de de kitap olarak bahsediliyor ya kulumun kitabını elliyyine kaydedin. Yani en yüce, en Ali en ulvi mertebelerdeki o müminlerin, inananların amel defterlerinin isimlerinin olduğu yere yazın. Bu mümin kulumun ismini, kitabını, defterini oraya koyun. Orada muhafaza edin, oraya alın, oraya kaydedin. Sonra ruhunu yeryüzüne geri gönderin der. Kitap amel defteri, cennetteki en yüce, en yüce makamlara kaydolundu mu, ruh anında, derhal tekrar kabre döner ve sahibine iade olur. Aleyhisselatü Vesselam diğer bir hadis-i şerifte buyuruyorlar ki daha başındakiler dağılmadan onların dağıldıklarını görür, onların konuşmalarını duyar onların ayak seslerini bile işitir Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyorlar ayak seslerini bile işitir, hemen iki tane melek gelir iki tane melek diğer bir hadis-i şerifte bunu anlatıyor Aleyhisselatü Vesselam, onların adlarının Münker ve nekir olduğunu da söylüyoruz. Zaten biz biliyoruz. Münker ve nekir geliyorlar. Zor bir an, mühim bir an, ciddi bir an. Her şey o anda belli olacak. Gerçi geçmişten biraz belli ama bakalım onlara hesap vermek kolay mı? Gelirler, ne sorarlar biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. O iki melek gelirler ki o iki meleğin gelişi aslında korkunç. Bilhassa kafir için korkutucu. Müminler için sıkıntı yok Allah'ın. Zamanım kalırsa, belki gelecek haftada da bu konuda bir şeyler söylemeye çalışırız, Rabbim ömür verirse, e, konuyla ilgili anlatılan hoş latifeler var. Gerçekten hoş latifeler var. Onları da size aktarmayı gönlüm arzu eder ki, bütün bunları aktarmaktan o, o gaye, o günü ciddiye almak. Yoksa hikaye anlatmak değil. Hikaye anlatmak olsaydı kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem anlatmazdı değerli kardeş. Gazali gibi, Ebu'l-i gibi veya diğer ahlak e, e, hadimi hazretleri gibi ahlak kitapları yazanlar, efendim tasavvufa dair eserlerini yapanlar, kitabı zühd ve rakayıkları meydana getirenler bunları anlatmazlardı. Resulullah anlatmazdı buna benzer hadiseleri. Gibi ve Sayfasını da açmışım zamanım kalırsa birçok şey aktarmaya çalışacağım size ama Zamanımın yetmeyeceğini tahmin ediyorum. Hemen şunu bir tamamlayalım. Rabbin kim diye sorarlar. O, e, o, o güzel melekler, görüntüler de güzel. Sorarlar, Rabbin kim? Başka soru Üç tane soru var. Dikkat, hazırlık yapalım. Rabbin kim? O güzel mümin cevap verir. Rabbim Allah. Celle Dinin ne? Dinim İslam. Dinim İslam. Peki, asıl asıl kavşak burası, asıl dönemeç, asıl viraj, asıl köprü bu. Çünkü diğer hadis şeriflerde aktarılan enteresan şeyler var. Tahmin ediyorum onlar gelecek haftaya kalacak. Peki, size peygamber olarak gönderilen şu zat için ne dersin? Muhammed için ne dersin? Hristiyanlarla, Yahudilerle Bizim tefrikimiz burada olacak işte. Belki onlar da, hani bugününkiler için söylüyorum, biz de hak dindendik, biz de Allah'a inanıyorduk gibi şeyler söyleyebilirler. Ama bu soru da kabirde var. Aleyhisselatü vesselam öyle buyuruyorlar. Peki, bu, bu peygamber olarak gönderilen zat için, Muhammed için ne dersin? O Allah'ın Resulüdür. Hu ve Resulullah. O Allah'ın Resulüdür der inanan. Nereden biliyorsun? Allah'ın kitabında okudum ve inandım, tasdik ettim. Kur'an-ı Kerim'de onun Muhammedur Resulullah diye ibareyi gördüm, inandım ve tasdik ettim. Bütün varlığımla bu hakikate teslim oldum. Cenab-ı Hak Hazretleri buyururlarmış ki, mekandan münezzeh olarak, kulum doğru söyledi. Kulum doğru söyledi. O kuluma cennetten bir yatak serin. Rabbimiz böyle varmış Ve, kabrinden cennete bir kapı açın, oradan hemen hemen altına cennetten bir yatak serilir. Hemen o kapı açılır kabirden cennete, sonra hemen o kapıdan cennetin kokusu ve rüzgarları gelmeye başlar, sonra da bir rivayette böyle, demek ki müminlerin haline göre belki de, gözünün alabildiği kadar enine ve boyuna kabri genişletilir. Bir rivayette, sağlam rivayetler bunlar, 70 arşın enine 70 arşında boyuna bir arşını 40-45 santim 40 santim olarak kabul edecek olursanız efendim yani e, veya 60 santime doğru tahmin ediyorum evet 60 santim olarak kabul edilir. Arşın biliyorsunuz kol hesabı evet 60 santim 40 metre civarında enine boyuna kabir öyleyse müminler korkmayın de o karanlıkta, o dar yerde, o havasız yerde, o zindan gibi halin halin ne yapacağız? Kork, kork. Müminlere müjdeler var. Tamam efendim. Sonra diyor Aleyhisselatü Vesselam, güzel yüzlü, güzel elbiseli bir zat. Der ki sen çok hayırlı haberler getirmişe benziyorsun. Seni daha evvel görmemiştim ama halinden belli ki güzel haber getiriyorsun. Nedir? Kimsin sen? Ben senin güzel amel. Güzel amel. Sana çok hayırlı haberlerim var, müjdelerim var. Hani sen öldükten sonra güzel haberler bekliyordun ya, Cenab-ı lütuflarını insanlarla bekliyordun ya, işte ben o müjdeleri getirmeye geldim sana, müjdeler olsun. Müjdeler olsun. Ve o der ki, e, o, o zat der ki, ya Rabbi ne olur, kıyamet bir an evvel kopsun. Şu kıyamet bir an evvel bir kopsun da ya Rabbim her şeye rağmen ben bu kabirden kurtulayım. Cennete gireyim, o cennetteki köşklerime, aileme, yavrularıma, eşime, anneme, babama, yakınlarıma ve oradaki mallarıma ve servetime bir kavuşayım. Bir an evvel kıyametin kopmasını ister Ama diyor tabi madalyonun öbür yüzünü de anlatmak lazım. Aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki ama eğer kafirse veya münafıksa başının ucuna simsiyah yüzlü melekler gelir. Etraf korkunç korkunç çirkin bir kokuyla dolar. Onun elinde bir rivayette ateş türekleri, diğer rivayette paçavralar bulunur. Ve de ölüm meleği Azrail gelir, başucuna oturur. Keşke zamanın biraz daha olsaydı değerli kardeşler. Bu Konteviçi kardeşlerimle bir pazarlık yapmak istiyor gönlüm ama onlara da kıyamıyorum doğrusu. Böyle bir bir, bir bardak su içecek kadar zamanla gelip geçi veriyor sohbetler. Ben doyamıyorum doğrusu. Cenabı Hak gazetenü lütfetsin de daha geniş zamanda. Yani anlatmak istediğim şeyler vardı doğrusu. Der ki Azrail, eyetühen nefsul habise, ey kirli, pis, murdar ruh ve nefis. Allah'ın kahruna ve azabına açık. Diyor ki Ali sallallahu aleyhi kızartılmış bir şişin Pamuk balyasına sokup da çıkarıldığı gibi. Bir başka rivayette pamuk balyasından dikenli bir çalının sökülüp çıkarıldığı gibi veya bir kancanın pamuk balyasının içerisinden çekip çıkarıldığı gibi çatır çatır ruhunu sökerdi. Dayanın olan kafirler ve hainler. Hazır olun bugün. Ey İslam ve Kur'an düşmanları! Ey Resulullah'a hakaret edenler! Ey müminleri tahkir edenler, ey inananlara dünyayı dar getirmek isteyenler, bugüne hazır ol. Daha bu işin başlangıcı, sonra neler var, neler var bir gör. Alırlar onun ruhunu çıkarttıktan sonra hemen o pis paçavraya sararlar ve o teşküreni koyarlar. Simsiyah yüzlü melekler etrafındadır. Nereye gitse, dünya semasını doğru onu yükseltirler, nereye gitse o pis koku etrafa dağılır, o kir, e, çirkin, iğrenç koku etrafa dağılır. Dünya semasına gittiği zaman oradaki melekler derler ki bu pis kokulu insan kim falan oğlu falan işte bu, bu, bu münker bu. Bu, bu, bu münkir bu, münker diyorum. Münkir bu, bu melun, bu hain, bu kafir, bu münafık, bu İslam düşmanı, Bir, bu Kur'an düşmanı işte bu, bütün kötü isimlerini sayarlar, dökerler. Vazifeli melekler hayır bu semaya geçemezler. Bunu esfeli i safiliğine atın bunu. bunu. Cenab-ı Hak gazeteleri de öyle buyururlar. Kaldı ki ayeti kerimede لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَوَّابُ السَّمَاءُ وَلَا يَدْخُلُونَ hatta حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُمْ ف۪ي سَنْبِ الْخِيَالُ Onların ruhları için semaların kapıları açılmaz. Araf suresi 40. ayeti kerime. Bakın ayetin tefsirine. Araf suresi 40. ayet. Onlar için semaların kapıları açılmaz. Ve deve, tabiri Kur'an'a bakınız. Deve, deve denilen o koca hayvan, iğnenin deliğinden geçmedikçe, deve iğne deliğinden geçer mi? Geçmez. Geçmedikçe onlar da cennete giremeyeceklerdir. Ve kedalike necdil mücrimin, işte mücrimleri, isyankarları, kafirleri ve münafıkları biz böyle karşılıkla cezalandırırız. Sonra Esfel-i Safiline kitabı yazılır ve ruhu yere atılır. Derhal ruh kabre döner. Münker, nekir gelmişlerdir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Münker ve nekirin gelişi korkunçtur. Sesleri, kulakları patlatan gök gürültüsü gibi. Aleyhisselatü vesselam böyle buyuruyorlar. Onlar için, kafirler için Münker ve nekirin gelişi böyle uzaktan gelirlerken, öyle gürültülerle, öyle öyle korkunç bir hal gelirler ki, sesleri gök gürültüsü gibi. Gözleri çakan şimşek gibi, dişleriyle, azı dişleriyle toprağı dağıtarak ve parçalayarak böyle, dudakları ile toprağı yararak ve oyarak gelirler böyle, onu korkutarak. Zaten o azap yeter ona. Terhibe, bu bölüme isteyen kardeşlerim bakabilirler, daha değişik hadisi şerifleri de orada görebilirler. Evet, bu arada Hac suresinin 31. ayeti kerimesine de bakın. "Roman <gülüyor> yüşek billahi fe kaennema kharra minas sama'i fetakhtafu attayr aw tehribuhu ar-riyhu min min makanin sahiq" ayeti kerimesinde de Hac suresi 31. ayette de onun semadan yere atılışında da atılışına işaret vardır. Değerli kardeşlerim, sonra iki melek gelir. Derler ki zamanın bitti hemen onun için acele ediyorum. Derler ki Rabbin kim bilemez. Resulullah buyurur ki ha, ha. der bilemiyorum. Bilemiyorum der. Bilmiyorum. Peki dinin ne? Ona da öyle dili tutulur. Kekeme bir halde onu da bilmiyorum. Peki size gönderilen şu peygamber için ne dersin? Dünyada hakaret ediyordun. Tahkir ediyordun. Küçük görüyordun. inanmıyordun, Aleyhinde karikatür çiziyordun. Veya işte şöyle böyle. Ne dersin? Bilemiyorum der. Bilemiyorum. Adını... Adını bilemiyorum. Hatırlayamıyorum. Ne bilebildin? Allah razı olsun. Kardeşlerim bana birkaç dakika daha veriyorlar. Teşekkür ediyorum onlara. Allah razı olsun diyorum. Ne bilebildin ne de söyleyelim. Hiçbir şeye muhtelir olamadın derler. Diyor melekler. Diğer bir rivayette de mümin için derlermiş ki biz senin bu güzel halinden bu bu makul cevapları vereceğini biliyorduk zaten münkerleler. Ama kafir ederler ki senin kılığından bu soruların cevapları veremeyeceğin zaten belliydi. Belliydi. Sen de zaten Nemrut suratı vardı. Sen de zaten Firavun suratı vardı. Bunları ben ilave ediyorum tabii. Belliydi senin halinde. Evet. Ve değerli kardeşlerim denilir ki Bilmiyorum, bilmiyorum denilince semadan Cenab-ı Hak Hazretleri böyle böyle seslenirler. O yalan söylüyor. O yalan söylüyor. O gerçekleri ifade etmiyor. Denilir ki ona cehennemden bir kapı açın ve ona cehennemden bir yatak serin altına da. Rabbim korusun. Daha kapı açılır açılmaz cehennemin azabı, cehennemin harareti ve ateşi gelmeye başlar. Ve öyle, öyle çirkin bir koku gelir ki içeriye, öyle korkunç bir hal ki, derhal diyor o anda aleyhissalatü selam kabir kendisini öyle bir sıkar ki bütün organları birbirine geçer. Kabir öyle bir sıkar ki onu, bütün organları birbirine geçer. Diğer bir hadis-i şerifte aleyhissalatü selam buyuruyorlar, ileride belki gelecek Öyle bir feryat eder, öyle bir çığlıkla bağırır ki insanların ve cinlerin haricinde sanki bütün varlık alemi onun bu feryadını duyanlar. Orhan Çeker hocamız için Çınlasın bir programında böyle anlatmıştı. Eskiden hani atları böyle alışkın olmayan atları at arabalarına bağlarlar ya değerli kardeşlerim Anadolu'da. Çok az da olsa hala var. Konya'mızda bir de hala az. Çok az da olsa görüyoruz sağda solda at arabaları. Hayvanlar o okların arasına girdiği zaman ben küçüklüğümde görüyordum, çok zor ona alışır. Eğer daha önceden alışmamışsa, küçüklüğünden, taylık döneminden alıştırılmamışsa, o atlar çok serkeş olduğu için, sahibini dinlemediği için, o hale durmadan o boyunduruğa, o geme, o bağlı, efendim yulara diyelim alışmadığı için etrafına çok zarar verir, böyle şahlanır durur. Kafirlerin kabristanının yanına getirirlermiş. Oradaki çığlıkları, feryatları duyan atlar derhal pusarlar ve de edeplenirler. Bayamızda da var, her yerde olabilir o gayrimüslimlerin mezarlıkları. Gözünüzü, gönlünüzü açın da bir bakın eğer becerebilirsiniz. Öyle feryatlar var, öyle korkunç çığlıklar var, öyle öyle öyle azap var ki orada. Kaldı ki müminlerin kalbistanlarında da bile olabilir bu. Yani inanmayanlar adı Müslüman adıdır filan falandır ama şöyledir böyledir oraya gömülmüşse o kabir yine cehennem çukurlarından bir çukurdur. Allah'a sığınırız değerli kardeşler. Onlar Onlar biz senin halinin böyle olacağını zaten biliyorduk derler. Ve o anda kendisine bir kişi gönderilir. Çok çirkin suratlı ve de korkunç, kötü kokularla gelir. Der ki sen çok kötü haberler getirmiş bir kişiye benziyorsun. Kimsin sen? Ben senin dünyadaki kötü amellerinim de. Kötü alim amellerinim. Bugünü sana müjdelemek için geldim. Artık bundan sonra senin için ebedi kıyamet, ebedi azap var kıyamete kadar. O, o dermiş ki Resulullah böyle buyuruyor Ya Rabbi Allah'ım ne olur kıyamet kopmasın. Kıyamet kopmasın çünkü ondan sonrası daha korkunç. Aleyhisselatü Vesselam diğer bir hadis-i şerifte diyorlar ki o münker ve nekir, ellerinde demirden veya münker ve nekirin gidişinden sonra, evet diğer hadisi şerif böyle devam ediyor, Cenab-ı Hak Hazretleri o kafire ve münafığa, kör, sağır ve dilsiz azap vazifelileri gönderir. Onların gözleri görmez ki kime azap ettiklerini görsünler, bilmezler. Kulakları sağırdır, onun feryadını duymazlar. Yani dillerinde de bir, bir, bir şey yoktur ki bir şey söylesinler. Sadece ellerinde demirden topuzlar vardır. Resulullah buyuruyor ki bir dağın üstünden vursalar o dağı tuz buz eder. Paramparça eder. Onunla kafirin tam beynine vururlar. İki kulağının arasına diyor Aleyhisselatü Vesselam, tam kafasına vurur, toprağın içerisinde kahrolur, yerin dibine kadar batar. Tırnaklarıyla sokarlar, sökerler, onu çıkarırlar. Cenab-ı Hak onu tekrar yaratır, tekrar vururlar. Tekrar yaratır, tekrar vururlar. Öyle feryat eder ki diyor Aleyhisselatü Vesselam, kıyamet sabahına kadar o azap kabirde devam eder. Dünya geçici değerli kardeşlerim. Ahiret ve de mahşer, müminin en ciddi teselli kaynağı. Konuda bazı söyleyeceklerim vardı ama kardeşlerimin zamanında fazla almayayım. Şu kadarın daha söyleyeyim. Güzel, tatlı bir haberle bitirmiş olalım. Kafirin hali bu. Perişan, mahvolmuş bir hal. Kahır, helak, azap. Cehennemden açılan pencere ona yetiyor zaten Rabbim muhafaza buyursun. Diğer rivayetlerde mümin için deniliyor ki, Resulullah böyle buyuruyorlar ki, sen kabrinde bu, bu cenn, cenn, cennetten açılan e, pencerenin veya kapının karşısında bu mis gibi kokular içerisinde o cennetten yatak serilmişti ya, gelin veya damat gibi uyu. Gelin veya damat gibi. Gelin o, o, o güzel, ilk, ilk güzel gecenin uykusunda. Resulullah öyle buyuruyorlar, ben de öyle söylüyorum. Arus deniliyor, arus geline de damada da Arapça'da müstakilen verilen bir isim. Onun için böyle tercüme ettim. Gelin uykusunda uyu sen. Öyle diyelim istersen. Gelin bu. Ve seni yarın en çok sevdiğin kişi uyandıracak. Kıyamete kadar öyle rahat. Hani uyanacak olsa bile seyredeceği manzara cennet. Köşkler, saraylar o muhteşem manzaralar, huriler, gılmanlar. Şimdi bana gülenler olabiliyor. Yok onlar bizi dinlemezler canım. Ben dostlarımla kendi aramda kendi aramda sohbet ediyorum ama realite bu gerçek, bu hakikat bu değerli parçalık. Bir başka rivayette de son söz. Namazı baş ucuna gelir diyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri. Namazı baş ucuna gelir. Orucu sağına, zekatı soluna, diğer bütün iyilikleri, hasenatı, güzel davranışları da efendim ayak ucuna gelirler. Gelen vazifelilere derler ki geçit yok. Yani yapmak istediğiniz kötü bir şey varsa biz bu kul için asla size geçit vermiyoruz. Ve de o öyle güzel bir hayatın içerisinde dünya hayatındaki güzel davranışların, amellerin neticesi, Cenab-ı Hak Hazretlerinin içerisinde kıyamet sabahına kadar orada huzurludur. Yani, şimdi dostlarımızı en yakınlarımızı bile gömüyoruz, değerli kardeşlerim, kabre ki bu bir gerçek. Üstüne de tahtaları veya betonları veya kerpiçleri koyuyoruz. Sonra da bir kamyon toprağa atıyoruz. Sakın bir daha geri çıkmasın dercesine. Mümin için yani zaman zaman ürperiyoruz, korkuyoruz. Hele bir yakınımızı defnettiğimiz zaman acaba o kabirde ne olacak? Rabbim imanımıza sahip çıkmayı bize lütfeyle Allah. Yeter ki mümin olalım. Yeter ki İslam'ı yaşayalım. O ufak tefek günahlar var ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetimin son güzel bir haber. Rabbim hatırlattı. Benim ümmetimin çilesi, musibeti, sıkıntısı, belası dünyadadır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Dünyadaki o hastalıklar, sıkıntılar, stresler, çileler, belalar onların hepsini yaptığımız, işlediğimiz küçük günahların karşılığı olarak Cenab-ı Hak onlarla temizleyecek. İslam büyükleri diyorlar ki, mümin ölürken eğer kalan günahları varsa ölümü biraz zor olur. Zor ölür ama ondan sonrası kendisi için cennet hayatı. Cenab-ı Hak Hazretleri bize kolay bir ölüm nasip etsin. Güzel bir hayattan sonra bütün güzelliklerin başlangıcı orasıdır ahiret. Rabbim kabrimizi cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Bütün ümmeti Muhammed'e de, bütün inananlara da, lütfuyla, keremiyle öyle muamelede olsun. Rahman. Kabrimizde şöyle cennet bahçeleri içerisinde olalım. Mahşer gününde Resulullah'ın hamd sancağının altından inanan kardeşler, Seve, sevdiğimiz dostlarımız müminler, müslümanlar sonra Resulullah'ın şefaatiyle sırat köprüsünü kolayca geçip cennete girelim ondan sonra ondan sonra allah Zülcelal Hazretleri Kerim ondan sonrası nimetler, ondan sonrası devletler ve ondan sonrası sayısız güzellikler değerli kardeşlerim Rabbim cümlemize güzel bir hayat nasip etsin cennette cemalinin karşısında birleştirsin inşallah hepinize hayırlı geceler diliyorum ve hepinize Allah'a emanet ediyorum efendim